Kendilerine, kitaptan bir pay verilmiş olanlara baksana. Aralarında hakem olması için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da, içlerinden bir grup yüz çevirip gerisin geri gidiyor. Onların bu tutumu, sayılı günler dışında bize ateş asla dokunmayacak demelerinden ötürüdür. Uydura geldikleri yalanlar, dinleri hakkında... ...kendilerini yanıltmaktadır. Peki, onları geleceğinde kuşku bulunmayan bir gün için topladığımızda... ...ve hiçbir haksızlığa uğramaksızın... ...herkese hak ettiği tas tamam verildiğinde... ...halleri nice olacak? Tefsir bilginleri arasında... Bu ayette söz konusu edilenlerin Yahudiler olduğu kanaati yaygındır. Fakat burada Hristiyanların özellikle Necran'dan Medine'ye gelen heyetin kastedildiği veya ayetteki ifadenin hem Yahudileri hem Hristiyanları kapsadığı görüşü de vardır. Bu ayette anılan kişilerin 24. ayette nakledilen sözleriyle İsrailoğullarından bahsettiği açıkça anlaşılan Bakara Suresinin 80. ayetindeki sözün aynı olduğu dikkate alındığında birinci görüş daha isabetli görünmektedir. Bununla birlikte ehli kitaptan olup da burada belirtildiği şekilde davranan herkesi ayetin kapsamında düşünmeye bir engel bulunmamaktadır. Burada ilk geçen kitap kelimesi, cins ismi olarak yani kitap bilgisi şeklinde yorumlandığı gibi levh-i mahfuz olarak da açıklanmıştır. Allah'ın kitabı tamlamasında geçen kitaptan maksat ise alimlerin bir kısmına göre Kur'an-ı Kerim çoğunluğuna göre Tevrat'tır. Tefsirlerde ayetin nüzul sebebine değinilirken muhatapların Allah'ın kitabına davet edilip de onların bundan yüz çevirmelerine açıklık getiren bazı olaylar zikredilir. Fakat ayette asıl hedeflenen mananın belirli bir yerde ve zamanda meydana gelmiş bir olaya değinmekten ziyade, bir taraftan Allah'a inandıklarını söyleyen, bir taraftan da vahye tabi olmaktan ve onu hakem kılmaktan kaçınan insanların, özellikle din bilginlerinin ve topluma önderlik eden kişilerin çelişkilerini ortaya koymak olduğu açıktır. Önceki ayette söze edilen insanları bu tutuma yönelten sebep, bu kişilerin kendilerini çok kısa bir süre azap gördükten sonra cennete kavuşacaklarına inandırmış olmalarıydı. Oysa Bakara suresinin 80. ayetinde Allah tarafından kendilerine bu hususta verilmiş bir söz bulunmadığı belirtilip, bu kişiler kınanmakta, bu ayeti kerimede de onların bu sözlerinin bir iftiradan ibaret olduğu ve kendilerini aldatmaktan başka bir sonucunun bulunmadığı sert bir dille ifade edilmektedir. Bir taraftan, geleceğinde kuşku bulunmayan hesap gününde bu tür iftiracıların halinin ne kadar dehşet verici olacağına değinilirken, diğer taraftan da yapmadıkları bir fiilden ötürü cezalandırılmayacakları sonucun kendilerinin de ikna olacağı bir hesap neticesinde ortaya çıkacağı, asla haksız bir muameleye maruz kalmayacakları hatırlatılmaktadır. Haşir günü, herkese kendi amelinin karşılığının tamı tamına verileceği ifadesinden hareketle, bazı tefsir kaynaklarında büyük günah işleyen kişinin durumuyla ilgili kelam tartışmalarına girilir. Burada, Sorumluluk çağındaki herkesin bir sınav niteliği taşıyan dünya hayatında yaptıklarını bir gün mutlaka önünde bulacağına ve ilahi adalete göre bunların hesabını vermek zorunda kalacağına ağırlık verildiği göz önüne alınırsa, Yüce Allah'ın her bir kulu hakkındaki hükmünü ayrı mütala etmek ve bu konuyu diğer deliller ışığında değerlendirmek daha uygun olur. Bir başka anlatımla bir kul hakkındaki nihai sonuç Yüce Allah tarafından bağışlanma ve cennete konma şeklinde gerçekleşecek olsa bile, ayet-i kerimede bu aşamadan önceki hesap gününün ayrı bir müeyyide olduğuna huzuru ilahide ve beşeriyet önünde verilen hesabın yol açacağı mahcubiyetin ağırlığına dikkat çekilmektedir.